7 yıllık evli iki çocuk annesidir. 7 yıl önce severek evlendiği eşinin isteği üzerine kayınvalidesinin evine gelin olarak gelmiş. Evde kendisinden başka bir de bekar görümcüsü varmış. Aynur'un annesi kayınvalidesiyle oturmasına rıza göstermese de babası rahat bırak kızı, kendi bilir, istiyorsa yaşasın diyerek müdahale etmiş. Aynur evliliğinin ilk yıllarında Sevginin ve heyecanın derinliği ile yaşadığı ufak tefek sıkıntıları dert etmemiş. Fakat aradan 5 yıl geçtikten sonra kendisine ait bir evin ve hayatın özlemini çekmeye başlamış. Kayınpederi emekliymiş. Her sabah kahvaltıdan sonra çıkar, akşam yemeğine kadar gelmez, mahallenin kıraathanesinde, camisinde vakit geçirirmiş. Kayın öyle kaynanılık eden bir tipte de değilmiş aslında. Fakat çocuklar dünyaya gelince işler değişmiş ve çocukların her şeyine kayınvalidesi müdahale etmeye başlamış. Aynur'un telefonla görüşmesi, ailesine gidip gelmesi, arkadaşlarıyla buluşması konusunda karışması Aynur'u gelmeye başlamış. Aynur bu yüzden de öfkesini çocuklarından çıkarmaya başlamış. Eve kimseyi davet edememekten, sürekli kayınvalidesinin kendisiyle vakit geçirmek istemesinden, her an onunla olmasından Aynur iyice bunalmış. atmış. Eşiyle bu konuyu birkaç kez konuşmak istese de olumsuz sonuç almış. Eşi, ''Ev açacak maddi gücümüz yok, burada rahatız, biraz daha sabret, para biriktiriyorum.'' diyerek Aynur'u her seferinde ikna edermiş. Evet, bakalım bugün uzmanımız Birleşik Aile Hayatı'na dair bizlere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese selamlar, muhabbetler yine buluştuk çok şükür kavuşturana diyelim ve bugün adım adım insanda yine gerçek hayata dokunan bir öykümüz. Ve aslında birçok aileyi de ilgilendiren bir başlıkla geldik. Sizler de ekran başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyelim. Birleşik Aile dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor bunları da konuşacağız tabii ki. Birleşik Aile hayatında gelin-kayınvalide ilişkisinden bahsedeceğiz. Kayınvalide ve gelinin bir arada yaşadığı bir ortam ve burada aşılan sınırlar Korunamayan duvarlar ya da yıkılan duvarlar işte bunlardan bahsedeceğiz ve sizler tabii ki bizlere ulaşabilirsiniz. Bu durumdan müzdaripseniz tabii ki mahremiyetinizin korunmasına özen göstererek isimsiz bir şekilde sıkıntılarınızı burada değerlendireceğiz. Ve bizlere burada yazan adım adım insan Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz diyorum. Bugün bize eşlik edecek konumuzda sevgili psikologumuz Neriman Akyıldız hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ee, güzel bir konu elzem evet. bir konu elzem. değil ee, Çok vakit kaybetmeden ben başlamak istiyorum. Tabii ki öykümüzü değerlendireceğiz Aynur'un durumunu. Evet. Ee, fakat hani bazı evliliklerde çiftlerin en büyük tartışma konusu gelin kayın kayınvalide kayınana <gülüyor> ne nedenliyoruz artık. Ee, bu ilişki oluyor. Biz ideal bir gelin kayınvalide ilişkisinden söz edebilir miyiz? Yani ilişkilerden bahsettiğimiz zaman. Gelinle ve kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı yoksa değişir mi bu aileden aileye? Ne düşünüyorsunuz? Her aile bir parmak izi gibidir. Tabii ki aileden aileye kişilerden kişilere değişebilir ama toplumumuzda yüzyıllardır neredeyse bütün toplumlarda gelen bir öyküdür bu. Ee, tabii ki ideal gelin ve kayınvalide ilişkisine sahip olan aileler gördüm. Yani ben herhalde beni davet etmenizin bir sebebi de herhalde hem gelin hem kayınvalide olmam mı acaba diye düşündüm. Yani evet, kayınvalide olmanızı daha çok önemsedim diyebiliriz. <gülüyor> İkisi birlikte var. Şu anda yeni kayınvalideyim ama evet. daha öncesinde 33 senelik evliliğimde de gelin olarak tabii ki yer aldım. Şimdi benim hayatım iç içe geçmiş bir aile değildi genelde hani ayrı aileler ayrı evlerde ikamet ediliyordu ama bizim toplumumuzda ayrı da olunsa yine de birleşik aileymiş gibi iç içe geçmiş aile ilişkileri vardır. O yüzden de hani kayınvalide gelin ilişkisini aynı evde yaşayan ya da yaşamayan her e, gelin ve kayınvalide bunu yaşamaktadır. Ama e, tabii ki ayrı evlerde olması bizim psikolog olarak da tercihimiz. Çünkü aile danışmanlığındaki sağlıklı aile dediğimiz olayda en önemli konulardan bir tanesi ailelerin iç içe geçmemesi. İç içe geçtiği zaman e, sınırlar konusu hemen gündeme geliyor ve sınırlarımızın hep belirgin ve esnek olması yanındayız. E, şöyle ki hani yol çizimler izgileri vardır. Böyle hiç kesintisiz bir şekilde sollama yapılamaz. E, değil ama ara ara kesintili olan yol işaretleri gibi yine belirgin ama esnek. Ne zaman esnek? Hastalıkta, sağlıkta veya iyi günde beraber olabilmek, e, zor günlerinde yanında olabilmek. Hani her iki tarafında birbirinin yanında olabileceği ama gene de ayrı hayatların, ayrı sınırların olduğu ve bunların ihlal edilmemesi. Yeni kurulan ailenin işgal tabii ki en sağlıklı olanı. Hı hı. Yani birlikte oturmak i̇deal, biraz tabii evet, ki zor. Evet, i̇deal olan bu. Birlikte oturmak. E, Tabi burada e, karar e, veren kişiler ki Bizim Aynur. E, Aynur'un eşi diyor ki maddi olarak. Tek başına bir aile kuramayacağım. Ailemin yanına gel. işin içinde tabii sevgi varsa, evlenin var. zamanlarında aşk varsa e, bu göze gelmiyor. Ya da hanımefendiler şöyle düşünüyor. Ben gideyim kayınvalidemin evine de bir, bir zaman sonra, sonra bir zaman sonra çıkarım diye kendi evet. kafasından bu planı yapıyor. Veya birlikte yapıyorlar. Birlikte Ama de yapabilirler. işler istedikleri evet. gibi gitmeyebiliyor. İşler istedikleri gibi gitmiyor. Hem maddi imkanlar hem de başka şartlar ortaya çıkabiliyor. Kopamayabiliyorlar. Evet. O yüzden acaba birleşik aile... Önermiyor literatür evet. sağlıklı olmadığı için esneyebilir diyor ama e, ayrı bir düzen kurabilmek adına evlenmeden önce ne yapılmalı aslında? Nasıl sınırlar belirmeyi? Şimdi... Evlilik bozulacak, evlilik olmayacak ama nişan atılacak diye de bazı şeyleri görmezden geliyor muyuz acaba toplum evet. olarak? Zaten nişanlılık dönemini daha önce konuştuğumuzda bazı olayların olmasını istediğimiz gibi görmeye çalıştığımızdan bahsetmiştim. Hani olanı görmek istemiyoruz o anda. Her şeyi kafamızdaki, hayalimizdeki gibi varsayımsal olarak kabul edebiliyoruz. Veya iki inançlı insan diyor ki ya ikimiz de inançlı insanız hani şöyle olur diye düşünüyorlar. Ama ikisinin kafasındaki hayaller, varsayımlar çok farklı olabiliyor. Yorumlar farklı olabiliyor ve kişilikler, kültür, gelinenin aile tamamen farklı. Şimdi aynı evde de olsa gelin kayınvalide ilişkisinde nasıl güzel bir ilişki olabilir? İnsan insana ilişki. Nasıl olabilir? Kayınvalide öncelikle e, kendisinin gençliğinde e, ne yapılmasından hoşlanmıyorsa veya ne yapılmasını istiyorsa kendi genç ken gelinkenki halini empati kurabilir veya kendi kızını düşünebilir. Kendi kızıyla empati kurabilir. Kızına yapılmasını istediğini gelinine yapabilir veya kızına yapılmasını istemediğini yapmayabilir. Dolayısıyla empati kurması için eğer kızı varsa kızıyla veya kendi gençliğiyle, kızı yoksa kendi gelinkenki halini unutmaması ve buna bağlı olarak geliniyle empati kurabilmesi ve onun sınırlarına saygılı olması ve ona yüreğini açması. Bazı kayınvalidelerin de gönlü başka gelin adaylarında olabiliyor. Yüreğini açmıyor. O da çok kötü bir olay. Yani Sadece bunu değil hocam. Sanki kendisi evlenecekmiş gibi. Sadece bu değil. Biz aslında evet. falancanın kızını alacaktık diyenler yani var Yani yüzüne de diyen olabiliyor. De yüreğini de açmayan olabiliyor. Sonra gelin niye surat asıyor oluyor. Yani. Bak bugün gelinciyim ben. <gülüyor> Hep <Siz> kayınvalideciğim, <gülüyor> kayınvalideciğim <değilim> de. de. <gülüyor> yani bugün adil olmayı, adil evet, konuşmayı Şimdi kayınvalideler de bizi izliyor olabilir, gelinler de izliyor olabilir. Kayınvalide dediğimiz zaman eskiler kayın diyormuş. Hani annenin yerine geçen, ikinci hazır bir anne. Kayın anne aslında. Evet, annenin yerine geçen, onun devamı ve ikinci hazır bir anne seni onun kadar düşünebilecek. Gerçekten böyle kayınvalideler de var mesela gelini kanser olunca kendi annesi gibi kayınvalidesinin de onu çok desteklediğini, kayınvalidesi öldüğü için yalnız kaldığını söyleyen, ağlayan gelinler de gördüm. Hani dolayısıyla hani bu geleneksel bir şey değil, olmayabilir. Eğer kayınvalidenin kişiliğinde bir bozukluk yoksa, ruhsal bir sorunu yoksa bir. İkincisi evliliğinde mutluysa, hani eşinden değer görmüşse, kendisini bir kadın olarak, bir insan olarak var etmişse evliliğinde kompleks olmayabiliyor. Ve üçüncü bir sebep de şu, annelerdeki anatomik olarak hormon. Yani kayınpederlerle bu sorun yaşanmıyor. Genelde kayınvalidelerle yaşanıyor. Çünkü o çocuğuna yüreğinden bağlı. Yani hormonal olarak da bağlı. Bu bağlılık hani 29 ay karnında taşıyor ama 20... Ömür boyu da yüreğinde taşıyor anneler. O, o, dolayısıyla ondan kopamaması ve kendisine ve ne, ne yazık ki geçmiş bir önceki nesle bakarsak eğer sosyolojik anlamda. hani Genelde ezilmiş, genelde evliliğinde değer görmemiş, hep ikinci planda kalmış. Erkek çocuğu olunca ancak kendisini bir güvencede hisseden, kendisini onun varlığıyla var eden, yani bu güvence, kendisini bir güvence olarak gören kayınvalideler bu güvenceyi, bu statüyü bir başka kadınla paylaşmak istemeyebiliyor. Hı hı. Yani böyle bir sorun var aslında kökenin. Gelin kayınvalide arasında oluşacak çatışmanın nedenlerinden bahsediyorum. Evet bundan bahsediyorum. Yani kayınvalideden gelen bozucu etkiden bahsediyorum. Gelinden gelen bozucu gelinden etki gelen var mı? De var. Zaten üç sebep var. Birisi kayınvalideden geliyor, birisi gelinden geliyor bir de erkekten damattan. yani damattan evet. geliyor. O zaman geline de geçelim mi? Gelin Kayınvalide de. gelin ilişkisini evet. etkileyen gelin faktörü. Şimdi ilk önce sosyolojik anlamdan bahsetmiştim çok ya scholars. hani e, ezilmiş kayınvalideler, ezilmiş çok ı, sıkıntı çekmiş, var olamamış. Erkek çocuğu olunca yürüyüşü bile değişilmiş hani eskiden kadınların. Hani şimdi artık ibre kız çocuklarından yana döndü ama eskiden böyleydi. Şu anda kız da aynı erkek de aynı. Önceden gelin alma diye bir olay vardı. Gelin kayınvalidinin evine geliyordu. Dolayısıyla iş gücüne katılıyordu vesaire. Ama kız başka eve gidiyordu gibi algılanıyordu. O yüzden erkek tarafı sanki biraz daha söz sahibiymiş gibi oluyordu. Bunun haricinde gelin tarafından gelene baktığımız zaman hani o ezilmiş kayınvalidelerden birinin kızı olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla annesinin ezilmişliğini kayınvalide fobisiyle gelebiliyor. Hani biz buna kayınvalide fobisi diyoruz bazen. Onunla gelebiliyor aman kendimi ezdirmeyeyim, hı. aman ve benim hayatıma karışma, aman dışarıda kalsınlar derken bu sefer olayı abartabiliyor. Bu sefer diyor ki tamamen hani eşim tamamen benim olsun, asla kök aileyle görüşmesin, onlarla hiçbir şekilde iletişim kurmasın. Böyle bir bakış açısı olunca bu da gelin tarafından bir bozuntu oluyor. Yani bu da mümkün değil. Hmm. Hani nasıl ki gelini yok saymak, nasıl ki patolojik bir durumsa kayınvalide açısından, gelin açısından da kayınvalide yani eşinin annesinin yok sayması veya ailesinin yok saymaya çalışması böyle bir çabada. Ee, tabii ki evlilikleri olumsuz etkiliyor ve yüz, geçen 2006 yılındaki istatistiklere bakmışlar orada 100 evlilikten 75'inin 100 boşanmadan 75'inin kayınvalide. kayınvalide kök aile sorunlarından olduğunu görmüşler. Ben bu kadar çok olduğunu gerçekten bilmiyordum ama gerçekten çok fazla. Şu anda bizim de danışma, danışmada uğraştığımız sorunlardan bazıları kök haliyle ilgili. Hı hı. Şimdi o eşini e, oluşan, hani ben meyvesini yiyeceğim ama ağacını istemiyorum deme gibi bir lüksümüz yok. Ve artı Onların varlığı bizim çocuklarımızın kök duygusu, torunların hani amcalarım, dedelerim ve onlar daha bir arkalı, daha bir e, güçlü özgüvenli bir olabiliyor. Evet hayata daha bir ve daha çok sosyalleşebiliyor. O yüzden de onların varlığı aslında bir artı. Ama işte bu iletişimi sağlamakla hani sihirli değnek diyoruz ya hep bu iletişimle geçiyor ve tabii ki iletişimin başında da iyi niyet yani her iki tarafta iyi niyetliyse, her iki tarafta geçinmeye gönlü varsa o zaman ne oluyor? Birisi hazır bir kız evladına sahip oluyor, diğeri de hazır bir anneye sahip oluyor. Şimdi benim kendi şeyimde de mesela benim kültürlerimiz çok farklıydı. Eşim Trabzonlu ben Samsunluyum bizde neredeyse kadın erkek eşit hatta. Halbuki Karadeniz bölgesi. Karadeniz de. ama biraz Samsun biraz daha farklı Trabzon'a göre. Hani biraz daha kadınların bir, bir tık önde olduğu bir durumda bir aileden gidiyorken. Şimdi oraya gittiğimizde hani okumuş istersen diyor ki Cumhurbaşkanı olsun yine de orada gelin olunca ki 33 sene önceden bahsediyorum ses etmeyeceksiniz. Fikrinizi söylemeyeceksiniz. Bu da bana çok ters geliyor. CTP'de okumuşum öyle bir hariden gitmişim. Ses etmiyorum ama bakıyorum ki çok iyi insanlar. Hani o rolü oynuyorsunuz bir süre. Yani NLP'de de denir ki uyum sağlamak için önce ne yapacaksın lokomotif gibi geri geri gideceksin onları tanıyacaksın. Sonra sevgiyle ilgiyle onların hitap ederek o kitleye o takıp peşine götüreceksin der NLP. Tabi hep de takıp götüremiyoruz onlar da bizim Yaz götürüyor. Yazda takılmak gerekiyor. Takılmak da gerekiyor. <gülüyor> Çünkü evet. onlardan da çok şey öğrendim. Evet yani mesela o ilk zamanlar çok garibime giden şeylerden birisi hani damdan düşen psikolog derler ya ben de giyinli oldum da tabii ki tecrübesizim. Hani bir de psikolog olunca deniyor ki hani, giyim kıyafetini bile gittiğin yere göre mesela uzak doğuda psikolog ya da saha çalışmasına depremde saha çalışmasına giderken oranın giyimine göre giyinip gitmek gerekiyor. Dolayısıyla oraya göre giyinmek oraya göre hareket etmek bir süre gerekiyor. Çünkü onlar da seni hani sevecekler. Sevgi, en önemli önemli şey sevgi aslında gönlüne girmek. Yani orada baktım hani kayınvalidemiz şöyle bir şey var. Çok iyi bir insandı. Ama o demeden bir şey yapmayacaksınız. O diyecek sen yapacaksın. Su getirin. <gülüyor> Tasvure kuralım. Şunu yapalım. O, o demeden bir süre sonra orayı kavruyorsunuz. Ama o demeden yapınca gene kızıyor. O diyecek bekleyeceksin, hmm. o diyecek yapacaksın. Bir falan. otorite kayınvalide de ha, otorite Yani de o öyle mutlu oluyor baktım. Öyle yaptım. Yani bir süre öyle yaptım. Sonra zaten o senin sevdiğinde bu şeyi kızı yerine koymaya başladığında olay zaten çözülüyor. Bir evet. süre öyle oluyor. Sonra biz onunla nerede şey yaptık kayınvalidemle? yakınlaştığımızı anladım. Kızımın doğumunda Yok, geldi. Şöyle alalım hocam? Sizin sesinizi tam duyalım. Heh, şimdi daha iyi. Kızımın doğumunda geldi. Ee, ve o benim, ben sancı çekerken ki onun ağlaması, <gülüyor> beni kucaklaması. <gülüyor> yani gerçekten annem gelemedi mesela. O geldi. Dolayısıyla e, o giderken 10 gündürdü yanımda peşinden ağladı. <gülüyor> ya. <gülüyor> şimdi arkadaşlar diyor ki Genç komşu arkadaşlar ya diyorlar kayınvalidesinin arkasına ağlayan ilk gelin sen misin acaba? <gülüyor> yani bu ne kadar artık köyde de şey, olabiliyor. İyi ama şöyle bir şey Önyargılar. şu düşünce de var. Mesela sizi bu şekilde gören bir kişi e, tabii senin kayınvalide iyi demek ki. Yani bu iyi ama iyiydi gerçekten. Sadece ama ben şuna inanırım hocam. iyilik karşılıklı. Tek evet. Karşılıklı. Siz kayınvalideniz dünyanın meleği olsun. Siz biraz bir burun kıvırın, biraz dudak büzün. E, Tabii biz de uzaklaşıyordu. Uzaklaşıyordu değer verdiğini hissettirmek. Aynen öyle. Hani her insanın alnında yazan bir yazı varmış. Hani öğrencilerle öğretmen e, iletişim seminerlerinde hep anlatırım. Öğrencilerin alnında da bizim alnımızda da bana değerli olduğumu hissettirin yazıyor. Yani bunu hissettirmek, yüreğini açmak yani sevmek hani öğretmen hikayelerinde gene vardır ya yani öğrencilerini sevince öğretmen öğretmenliğini yapabilir. Yani sevgiyle açılıyor kapılar. Dolayısıyla siz yüreğinizi açınca karşı tarafta buna kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla hani Zorluk olmadı mı? Oldu. Olmuyor. Tabii ki ben evet. de yorulduğum konular oldu ama töleri etmek Hı. gerekiyor. Artıları da var. Evet bugün mesela kendi öz annemizle bile sıkıntı yaşayabilirken evet. çatışıyoruz. Ergenliklerimle çatışıyoruz. Ee, tabii anne olduğu için biraz daha naz geçebiliyor. Sizi tölere edebiliyor. Ee, sesler yükselselse. Biz de onları tölere ediyoruz. Şimdi annemizin sonra. söylediklerini uh -huh. kayınvalidimiz söyleyip atıyoruz. Batabiliyor. Uh -huh. Yani annemiz daha fazlasını söyleyebiliyor mesela. Ergenlikte annesiyle çatışmayan ergen yok gibidir. Yani ergenlikte anne babamla çatışıyorum derse... <gülüyor> ergen çatışmalarında biziz yani ergen olup da anne babayla çatışmayan çatışma yoktur olması. evet hı hı. çünkü orada kimlik oluşuyor hı hı. kendi kimliğini oluşturduğu için anne babadan da ayrışması gerekiyor evet ayrışmadığı zaman bu sefer bağımlı kişilik olacak. Hı hı. Dolayısıyla bu çatışma bireyin kişilik, kimlik oluşumunda bireysel ayrışmasını sağlıyor. Zaten hani şu evlenmeden önce diye sordunuz ya, evlenmeden önce aslında bu bireysel ayrışmaya sahip olmamız gerekiyor. Her iki tarafında. Hı hı. Yani hani annesinin e, derler ya e, şeyinden, eteğinden ayrılamayan bir erkekse eğer sürekli annesine sorarak davranıyorsan nişanlılıkta zaten o insanla evlenmeyin deniyor. Hı hı. Yani kendi karar kararlarını kendi verebilecek olgunluğa gelmişse ve eşini de bütün olarak kendisiyle bütün olarak görülmesini sağlayabilecekse evlensin hı hı. yoksa böyle fısırık yani aman eşi sanki yokmuş gibi eşine söz yani bir erkekten gelenlere yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz herhalde. Evet geçelim birazdan hı hı. fakat hatırlatmamızı yapıyoruz efendim Birleşik Aile hayatında gelin kayınvade ilişkisinden bahsediyoruz bu arada öykümüzde aynı Kayınvalidesi'nin evine gelin gelmiş ama daha çok benim de çalıştığım danışanlarımda gördüğüm ya da çevrede, arkadaş çevremde kayınvalidesiyle bir apartmanda oturmak. Şu an yaygın olan. Şimdi hı hı. bundan 30 yıl önce aynı evin içine gelirken şimdi bunu biraz daha modern çağ ne yaptı? Aa, aynı apartman karşı daire yukarı alt hı hı. ya da yan apartman yani aynı her an görebileceğim, kapısını çalabileceğim, ulaşabileceğim bir yakınlık isteyen e, evlilik modelleri de görebiliyoruz. İyi olanlar da var. Tabii sıkıntı yaşayanlar da var. Şimdi gelin kayınvalide ilişkisinde çatışmaya sebep olan damat faktörü yani gelinler ve kayınvalideler oğlunuz ve kocanız nasıl etkiliyor bu gelin kayınvalide çatışmasını? Evet. Rolü ne burada? Şimdi erkeklerin de buradaki rolü şöyle oluyor ki. Yani her iki taraftaki dengeyi sağlayamıyor. Anneyi anne gibi sevmeyi, eşini eş olarak sevip değer vermeyi başaramadığında sanki bir taraftan bir tarafı tutması, bir tarafı atması gerekiyormuş gibi. Yani o annedir, onun kulvarı ayrı, eşin yeri ayrı. Dolayısıyla ikisinin de hayatında yeri olması gerektiğini ve her iki tarafında bunu kabul etmesi için çaba göstermesi ve Nasıl olabilir? Hani annenin söylediklerini ya da söyledikleriyle hareket edip eşine kızıp bağırıyorsa eşinin annesine tepki duymasına sebep olabilir. Dolayısıyla eşinin veya annesinin söylediklerini birbirlerine söylemeden çok çok önemli konularda kendi fikriymiş gibi bunu anneye ya da eşine iletebilir, düzeltmek amacıyla ama kendi fikri gibi olabilir. Ee, dolayısıyla iki tarafı birbirine çalıştırmamalı ve arada bir aracı olmamalı, aradan çekilmeli. Her iki taraf insan insana severek, merhametle ilişki kurmayı başarmalılar. Yani kendilerini kendileri ifade edecekler. Ya yani bir e, bir şeyden rahatsızsa e, ben diliyle hani diyoruz ya bugünkü sihirli değnek ben dili ya anne ben böyle dediğin zaman çok rahatsız oluyorum ya da böyle işte karıştığın zaman hani mesela genelde müdahaleden. Hoşlanılmıyor. Hani benim sınırlarıma girme demek belki onlar için hani anlaşılmaz gelebilir eski ee nesil için ama hani anne böyle yaptığın zaman işte ben çok mutsuz oluyorum. Şöyle yapmak daha çok hoşuma gidiyor. İşte şunu yapsam daha mutlu olacağım. Yani ben böyle yapsam daha rahat edeceğim gibi kendisini anlatacak. Yani, yani. hadi diyoruz ya lokomatik gibi, gibi, evet, gibi önce oraya gittiği aileyi tanıyacak ama sonrasında da kendisini ifade edecek. Ya ben şunlardan hoşlanıyorum, şunlardan hoşlanmıyorum, şuradan mutlu oluyorum veya mutsuz oluyorum. Bunları söyleyecek mesela arkadaşlarının gelmesi. Aynı yoru değerlendirelim var. mi madem? Evet. Hem kayınvalide hem gelini hem de damat beyleri. O açıdan değerlendirdik. Evet. Hepsinin bir etkisi var bu var, gelin kayınvalide evet. olaylarında. Dengeyi kurması lazım. Evet şimdi. Aynur 7 yıllık evli hocam ve hı hı. E, ilk 2 yıl her şey yolundaydı. Biraz tabii evliliğin o cicim ayları, cicim zamanları. Evet. Ardından çocuklar olduktan sonra bir sıkıntı oluşuyor. Ama burada dikkatimi çeken bir şey var. Kayınvalide, kayınpeder yan yana değil. Bu bir etken gibi. Kayınpeder sabah gidiyor, akşam yatmadan geliyor. Otel gibi kullanıyor evi. Evet. Niye adam acaba gidiyor? Karısından niye kaçıyor bu adam? <gülüyor> bu merak e, uyandırdı açıkçası bende. Peki siz Aynur için neler söylersiniz? Aynur ne yapmalı? Şimdi Aynur Hanım orada kendisini tabii ki baştan ortaya koyamamış anladığım kadarıyla. Çünkü hani her şeyi kendisi... Sadece uyum sağlamış. Karşı tarafa hani pek karışılmadığı için belki gerek duymadığı kendini ifade etmeye. Hı hı. Ama çocuklar olunca işler değişti diyor. Çocuk yetiştirme tarzında zaten çok müdahaleler olur. Hı hı. Yani çocuk şöyle yapsa işte yok ateşlerini böyle yap şunu şöyle yap. Hani fikrini sorunca kayınvalideler birazcık geri çekilip fikri sorulunca Söylemeli veya çok elzem bir durumdaysa kızım bak biz böyle yapardık şeklinde uyarmalı ama onu güzel bir şekilde uyarmak var. Çekil ben yaparım sen yapamazsın gibi o öne geçmek yani anne ile çocuğu arasına girmemesi gerekiyor. Yani burada şey gibi görmemek gerekiyor. Yeni bir ailelerde. Aile ee, sanki torunu hani Kuluçka'dan çıktı gibi. bir fabrikadan kendi çocuğu o e, gelin ona torun vermek için gelmiş gibi. Ya torunluk aracı. şöyle bir şey evlat ikinci bir evlat olmuş gibi Hı. görmemek gerekiyor. Yani bir aracıydı doğurdu tamam artık çocuk bizim soyumuzu sürdürüyor gibi. Aşırı bir sahiplenme ve annenin rolünü çalma var kayınvalidelerde. Evet annenin rolünü çalmamalı. Anne ile çocuğun arasına girmemeli. Annesinin otoritesini sarsmamalı. Hani biz şu anda çekirdek ailelerle genelde çalışıyoruz. Burada da bir güç mücadelesi var er, erkek ve kadın arasında. Hani burada da çocukları yetiştirirken birisini daha öne geçmeyi, diğerini çocuğun yanında eleştirmeye kalktığı zaman nasıl ki diyoruz ki hayır annenin otoritesini sarsmamak ya da babanın otoritesini sarsmıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer yanlış bir şey varsa o anlık ses etmiyoruz ama sonra yalnız bir yerde eşimizi uyarıyoruz ve o değiştiriyor. Çünkü başka türlü olunca çocuğun anne ya da babaya saygısı kalmıyor. Kayınvalideler durumunda da ki ben geçmiş nesillerde annesine anne diyemeyen çocuklar olduğunu duyuyorum. Hani yenge diyormuş annesini de mesela diğer çocuklar gibi. Dolayısıyla hani onların hani o nesiller çocuğunu kucağına alıp sevemeyen nesiller. Büyüklerin yanında çocuk sevmenin ayıp olduğu. Hani ki ben gelin gittiğimde bu ya çocuk yeni yapmak aşılmış. ayıp değil, çocuğu sevmek ayıp. Çok enteresan değil mi? Evet, çocuğu büyüklerin yanında sevmek ayıpmış mesela o yıkılmış. Bana mesela bu uyguu anlamış olmuş. Ama biz eşimle konuşamazdık mesela ilk evet. zamanlar. o vardı. Evet yani konuşamazsın ama, ama ilk zamanlar. Ama bir gerçek zamanlar. değil mi hocam? Yani şimdi ben de bir gelin olarak söylemek isterim. Şimdi eşimizin ailesinin yanına gittiğimizde böyle çok mıç mıçmış, çok vıcık vıcık böyle Love o gibi ha, evet. tavırlar biraz rahatsız edebilir. Gittiğimiz aile yapısı eğer biraz daha bu konulara hassasiyet gösteriyorlarsa biraz sınır bilmek gerekir. Senin evin var, evine geleceksin, odan var. istediğini yapmakta helalin, özgürsün ama yani burada biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani nispet evet. eder, görümcelerin yanında, işte kayın, kayınvalidesinin, kayınpederinin yanında biraz daha resmi, biraz daha evet. resmi olabilmek. Bir tık ee, daha değil mi? daha dikkat yakışanı. şey bu, evet. değil. Yani o benim kocam, kıskanıyorlar değil. Baş Başkası da gelse rahatsız olunabilir. Ya şurada Hı -hı. mesela biz e, topluluk bir yere gitseniz kafeye. Toplum içerisinde diye düşünmek lazım. <gülüyor> bir kafede aynen. Bir kafeye Hı -hı. gittiğinizde çok fazla aşırı lavabali bir kadın erkek ilişkisi beni rahatsız ediyor. Ben bunu özgürlük olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü orada e, bir, birbirine paylaşıyor. geçmişlik Hı -hı. var yani. Senin bunu yapacağın ortam bellidir. Evlisin ya da değilsin bizi ilgilendirmez ama benim göz manzaram. Hı hı. Sen her istediğini yapamazsın. Veya Nasıl çocuklar, ben orada çıkıp soyunmuyorsam evet. toplumda sen de o ilişkini, mahrem ilişkini olması gereken yerde taşıyacaksın. Ben böyle bakıyorum. O yüzden kayınvalidele gidince eşi soğuk davranıyor diyen gelinler var. Hmm. Yani bir mesafe koyuyor, benden uzaklaşıyor. Kesin ailesinden çekiniyor. Ailesinden korkuyor. Kayınvalidem kıskanır diye mi yapıyor bunu diye sorgulamaya giden gelinler Yok. var. Ne sosyal etki diye bir olay var sosyolojide. Yani sosyal etkide yani biz şu anda mesela eşimizle konuşuyoruz çocuklarımız bile gelse farklı oluyoruz. Hı hı. Yani ortama katılan her kişi bizde farklı bir etki yapıyor ve biz değişmek. Hani eşim ailesini görünce değişiyor. Hı. Ailesi onu dolduruyor gibi deyimler. Değil aslında doldurmak değil. Niğit bu. yani, okumayalım burada. Evet biraz ön yargı. Olmaması gerekiyor. Yani o da annesi tabii ki mesela e, zor günde yanında olacak. Hele de kayınpederi kaybettikten sonra Hı. yalnız kalan kayınvalide tamamen yalnız oturuyor ve hasta oluyor. Eşi gidip ilgilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani orada da eşine destek olması gerekiyor. Hı. Kesinlikle Esneme hani. Esneme burada işte. Evet. Gerçekten. İyi ve kötü günde beraber olmak. Düğünlerde, cenazelerde, hastalıklarda bunlar da beraber o veya çocuk doğduğunda. Yani sevinçler de paylaşılmalı kötülük kötü günlerde faydasız yanında olacak yani bu evlat. Evet. Yani sonuçta. Peki hocam Her aynı tarafın ailesiyle yanısta. Evet. Ki. Aynur. Aynı evin içinde sizce kayınvalidesini söyle. Bu daha zor tabii ki. Aynı evin içinde, aynı apartmanın içinde ve e, ay, ayrı şehir, aynı şehir, ayrı şehir. Hepsi farklılaşıyor ilişkiler. Evet, Doğru. Evet. Doğru. Yani çok uzak olması değil. bugün mesela bir arkadaşım kayınvalisi çok uzaktı ve pandemi sürecinde çocuklarına bakacak kişi bulamadı. Hı hı. Dedi ki keşke aynı şehirde olsaydık kayınvalı. Evet. Çünkü annesi vefat etmişti. Hı hı. Şimdi böyle durumlarda da karşılaşabiliyoruz. Kimisi diyor ki ha bir kimisi de pandemi sürecinde kayınvaliden biz de geldik kaldı bir yıl başımda gibi söylüyor. Başımda diyor mesela bu ifadeler. Ee, hepsi farklı. Her kayınvalide ilişkisi kendi içinde özel değerlendirmeli. Fakat aynı evin içinde sınır, aynı nezdinde, aynı evin içinde şu an yaşıyorlarsa. Kendisine özel alan oluşturabilmeli. Hı hı. Yani baş, kendi başına da kafasını dinleyebileceği bir alan oluşturabilmeli. Eşiyle de mesela e, alan oluşturabilmeli. Çünkü onun başka mahrem yeri yok. Hı hı. Hani ona da bir ortam oluşturulmalı. Yani eşiyle, çocuklarıyla, çekirdek aile olarak da bazen bir yerlere gidebilmeli. Kayınvalide, kayınpeder buna alınmamalı mesela. Yani bazen mesela çocukları bırakıp el ele kendi çiftte dolaşabilir. birlikte zaman geçirebilirler veya bir yere kahvaltıya gidebilirler çocukları kayınvalide. Hala bırakıp. çekirdek aile olabilirler. Siz buna evet, bak olabilirler tabii ki. Aynı olabilir. evin içinde mi? Aynı bile. evin içinde de Özel alan oluşturmaları, tabii bunun ikisinin biz olmasıyla ilgili. Yani burada eğer çift bir arada bütünleşmişse, birbirleriyle bütünleşmişse, biz olabilmişlerse, aralarında çekişme kavga varsa zaten kayınvalide otomatikman o tarafa yani objektif olamıyor. Aslında objektif olması olaya hani müdahale edip adaletli bir şekilde oğlunu da mesela olumlu yöne yönlendiren kayınvalideler var. Ama bizde. Bizde bazen genelde subjektif oluyor. Evet. Yani bu da hoş olmuyor. O zaman diyoruz ki bizde ee, siz olayların dışında kalın. Hı. Onlar kendileri çözsünler diye düşünüyoruz. Peki aynı evin içinde bu özelliği sağlamaya çalışsa Aynur. Ama, e, Biraz eşi... zor yalnız zor. tabii ki. Bu zor. bir artık kemikleşmiş. E, şu var Aynur'un yaşayacağı durum ya bu evin içerisinde kendi ruh sağlığını korumaya çalışacak. Çocuklarla olan anne çocuk bağını sağlamlaştıracak. Fakat e, sınırlarını de... da çizebilmesi lazım. Evet. Mesela diyor ki arkada çağıramıyor diyor. Hı. Yani arkadaşa da ihtiyacı var insan. Sosyal hayatı zayıf zaten. Evet. Sosyal kaynaklardan beslenemediği için artık bunu almış ve dışarıya da gidebilir. Yaşıyor. Mesela kurslara katılabilir. Evet. Eğer çalışmıyorsa. Muhtemelen çalışıyorsa bir yerde farklı oluyor. Kayınvalide evet, ama diyecek ki iki tane çocuğun var senin ne diye kursa gidiyorsun diye. Yani haftada iki gün, üç gün gidebilir evet, mesela. Ayarlıca. Evet. Evet. Veya spora gidebilir bir şey yapacak yani nefes alacak orada bir nefes alınıyor. almazsa ne iyi anne olur ne iyi eş olur ne iyi bir gelin olabilir. Peki Aynur kendi çekirdek ailesini az az sınırlar oluşturmaya başladığında kocası suçluluk hissederse yani Sanki annemi atıyorum, işte çıkıyorum, ah annemi almadım yanıma, işte annem de bizle gelseydi gibi bir suçluluk duygusu yaşıyorsa bu damat hakkında ne düşünürsünüz? Şimdi o bağımlı ilişkiden kaynaklanıyor ya da yetiştiriş tarzında bağımlı yetiştiriliyor genelde erkek çocukları. Kızlar da öyle yapılmaya çalışıyor ama hani. Şöyle bir şey var genelde bunu biz erkek çocuklarına yaşadığımız için gelin kayınvalide sorunu oradan devam ediyoruz. Şimdi e, orada bazı çocuklar öylesine bir misyon yüklenmiş ki küçüklüğünden beri evimizin direği, işte kurtarıcımız, işte sen olmasan biz ne yaparız gibi bazen bu büyük çocuk oluyor bazen de ortanca çocuklardan biri olabiliyor. Bazen en küçük çocuk oluyor bir çocuğa o ailenin kurtarıcı misyonu yüklenmiş oluyor. Ben olmazsam bu aile olmaz diye düşünüyor. Dolayısıyla orada ne yapıyor? En küçük bir kendi rahatlama alanı ya da kendi özel hayatı. Bu kendisiyle ilgili hani eşiyle gezeceği bir şey değil. Kendi arkadaşlarıyla bile gezmek de sanki ailesi ihanet ediyormuş gibi gelebiliyor. Yani bu içselleştirmiş oluyor bazı şeyleri ama bunun yanlış olduğunu tabii ki kendisinin özel alanını oluşturamamış. Yani bireysel arayışma sağlayamamışsa bağımlı ve bağlı olmayı ayıramıyorsa bir erkek. Hani aileye bağlı olmak ayrı, bağımlı olmak ayrı. Hani bu ekonomik bağımlılıktan bahsetmiyorum. Duygusal. Yani duygusal olarak öylesine bağımlı oluyor ki eşiyle tatile giderken bile vicdan azabı duyuyor. Yani ben onları bırakıp niye gittim? Oraya gitmeliyim. O zaman orta bir çözüm oraya da gidilir. Hani memleket ziyareti olur. Artı tatile o gidilebilir. Çevremiz... Ona da ekonomimiz yetmiyor diye Hı -hı. düşünüyorlar. Evet. Ya da çevremizle ilgiyi vermek, duygusal ilgiyi besleyebilmek karşımızda, annemizle ilişkimizi sağlam tuttuğumuzda Hı -hı. onu, e, şimdi onun istediği şekilde ihmal etmemek farklı bir şey. Şimdi onun beklentileri bitmiyorsa. O beklentiler de gerçekçi olmayabiliyor. Evet ve sonu gelmeyebilir. Artık onun bekarlığındaki gibi bir e, ilgi, Hı -hı. bekarlığındaki gibi e, eve bağlılığını düşünmek doğru değil. Yani artık onda da anne mantığını kullanacak. Hı -hı. Yani yani o benim artık o ayrı bir evi var, onun ayrı bir yuvası var. Hı hı. Evlilik piramidinin en üstüne diyoruz ki her iki tarafında kök aileleri geride kalacak ama yeni evli çift oturacak oraya. Hı hı. Yani şu anda esas ailesi orası olacak hı hı. çünkü orada annesi devam edecek. O onun hani annesi, ailesi geçmişi tabii ki ona laf söyletmeyecek. Yani şöyle bazen anne babasının hatalı bile olduğunu bilse... Erkek çocukları hani o benliğini savunuyor. Esin. Kendi geçmişini savunuyor. Hatalı bile olsa kabul etmez. Evet, yani bir de onun ailesini kötü, kötüleyerekten yükselemez hiçbir kadın. Yani gelinler de burada akıllı bir gelin de zaten ne yapar? Ailesini asla kötülemez. Sonra bırakalım. Evet. Gelinlere tavsiyeler. tavsiyeler vereceğiz tamam. ama kayınvalideleri de vereceğiz efendim. Birazdan soru cevap yapacağız. Bugün çok soru cevap yapalım istiyorum. Sohbetimizin içine geçirelim hocam gelin kayınvalide ilişkisinde. Peki biraz da evlendiniz, yuvanız var, bir çekidik ailesiniz ve bir zaman sonra kayınpederiniz rahmetli oldu ve kayınvalideniz yalnız yaşıyor. Bazı kayınvalideler diyor ki ben oğlumun, kızımın evine gitmem, benim bir düzenim var. Ben evimde rahatım. Gider, gelirim çantamı alırım, tatil gibi ziyaret ederim ama çeker evime gelirim. Ne damat köşesi, ne gelin köşesi bana göre diyenler var. Bir de eyvah ben şimdi ne yapacağım? Ya gece ölürsem, kalırsam, hastalanırsam beni kimse duymazsa şeklinde yalnız kalamayan kayınvalideler var. Şimdi biraz bunları değerlendirelim. Belki bir çekirdek aileyken böyle bir durum oldu ve kayınvalide kocanız geldi dedi ki annem bizle yaşayacak dedi getirdi bir odayı açtı buradaki ilişki düzeni nasıl olur şimdi kayınvalidenin eviyle gelinin evinde kalmak daha farklı evet, değil mi farklı bir var. psikoloji verir bunu bir değerlendirir misiniz burada yaşanan çatışmalar ne burada da kuşak çatışması mutlaka yaşanacak yani yaşlı bir insanla genç bir çiftin beklentileri ihtiyaçları çok çok farklı olacak o kafasını dinlemek isteyecek veya çok fazla gürültü istemeyecek. Bir şekilde her şeyine dikkat etmek zorunda kalacak o yaştan sonra. Yani o da kayınvalide için çok zor oluyor. Yani ben kayınvalidemi yanımda da ağırladım. Onun yanında da yaşadım. Yani onun yanında yaşarken gençken tölere etmek belki daha kolay olabiliyor. Ama yaşlanınca mesela kendi kızının evine gitsem bile, hani kendi kızım biraz daha yakın oluyor ama orada bile zor oluyor. Yani her şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsun. Yani her şeyi ne bileyim söyleyeceğim zor oluyor. Burada şey de var kayınvalidelere şöyle de söyleyeyim iyi niyetli gelinler. İyi bir ilişki. Merhamet olabilir. çok önemli tabii ki merhamet. taraf için Ama merhamet. Ama şöyle bir önemli. şey var. Kayın şunu da söyleyelim. Yani annelerimiz kayın Oraya gidince tabii yani. her şeye karışmayacak. Karışmamak. Belki bir de şu var. Oğlu ya da gelini bir tartışma yaşadığında ya da çocuğa gelin vardığında bunu kişiselleştirebiliyor. Ben varım diye hmm. bana yapıyor bunu gibi. Ha, evet. Bizim Anadolu'da böyle bir şey var. Ayrışabilmek duygular, olaylar, yani durumlar. Yani çekile geriye çekilebilmesi hmm. gerekecek. Yani evet. gelin ve gelinin ve oğlun tartışıyorsa bu mesele seninle ilgili olmayabilir. Evet bunu fark edeyim. Onların kendi aralarında çözmesine fırsat verecek. Hmm. Yani ve oyl alınmayacak. alınmayacak. Hmm. Nasıl ki hani daha öncesinde gelin en küçük bir müdahalede beni sevmiyor, beni kabullenmedi kayınvaldem diye ön yargılı olabiliyorsa aynı şekilde kayınvalide de onların tartışması da benim için yapıyorlar, beni geldi diye rahatsız oldular diye hemen düşünmemeli. Ama tabii ki tercihimiz yine burada kayınvaldenin ayrı bir ev olması hmm. ve gerekirse yakınlarda bir ev tutulması ama e, ayrı evlerde olunması evet, ama elini yani, elinle şey evet yardımlaşılması alışverişi yapılabilir. Hani büyük şehirlerde bu sorun olmuyor belki ama küçük yerlerde hani büyük şehirlerde alışveriş olsun 112 olsun hani hastaneye getirip götürme kendi başına da belki yapabilir ama Hı. hani gene de tabii ki yardıma ihtiyacı olabilir. Evet. Yani yaşlanınca herkes yardıma ihtiyacı olduğunu ki biz komşularımız bile Yaşlı komşularımız bile olduğunda yardımcı oluyoruz, olmamız gerekiyor yani. Bir de ben hep bunu söylüyorum klasiktir. E yardım ettiğimiz insan her zaman iyi olacak. Yani iyi insan, yardım hak ediyor için. mu? Yoksa bu insanın yardıma ihtiyacı var ve ben Allah rızası için bunu yapıyorum. Şimdi bazen duyuyorum, kayınvalise çatışma yaşıyor, kayınvalidesinin gerçekten yardıma ihtiyacı var. Ama bakıyorsunuz başka yaşlı komşularına hizmet ediyor, çok iyi, gelin hanımefendi, iş kayınvalideye gelince o bana bunları yapmıştı, o bana şunları yapmıştı. İşte bunu unutmadan olmaz. İşte bu mesele e, samimiyeti, iyiliğin samimiyeti olmalı bence. Burada iyiliklerin samimiyeti sorgulanmaya başlıyor. Sen bana iyi olursan doğru ben... Doğru olanı yaparım. yapmak Hı -hı. gerekiyor. Evet. Hep ben o ablalarım hep öyle derdi. <gülüyor> ben o zaman cahilken sen asla yanlış yapmaz. Ne güzel Hocam bu olanı... şey ifadesine bakar mısınız sevgili izleyenler? <gülüyor> ben o zaman cahilken. Evet tabii ki yani istediğin e, kadar. Bu özgüven cümlesi hocam. <gülüyor> ama öyleydik yani hepimiz hayata başlarken. Ben de başlarken, bunu söylüyorum genelde. Yani, yani hayata başlarken hep ve her şey kitaplardan öğrenilmiyor. Evet. Yaşayarak da çok şey öğreniyorsunuz. Hı hı hı. Evet şimdi efendim birazdan e, soru cevap yapacağız. Aynur Hanım'ı değerlendiriyoruz ve sizler adım adım insan efendim şuraya gelsin mi bir? adım adım insanı Instagram hesaplarından soru cevap yapacağım. DM'lere gelmeye başlamış. Fakat çok uzun yazıyorsunuz. Kayınvalideli böyle geçmişi, özgeçmişi veriyorsunuz. Sizden rica evet. ediyorum bunu özetleyelim. Çünkü 20 dakikalık sürede soru cevap yapacağız sıkı bir şekilde. Hocam değerlendirecek ve programın son 15 dakikasında hem gelinlere hem kayınvalidelere tavsiyeler vereceğiz diyelim. Evet. Hocam hemen bir yorumla başlamak istiyorum. Söyleyeceklerinize lütfen soruların içine yedirirsiniz. İyi yayınlar demiş bir izleyimiz. E, bu konu o kadar geniş Çarptı ki ne yazacağımı şaşırdım demiş. O, madem... o, onu çok, bu hamur çok su götürür. Tabii. Yani ben şu 45 dakikada bu yüzyıllardır gelen sonra çözme hepsini çözeceğim. Her şeyi konuşayım diye Öyle istiyorum bir şey ama mümkün değil. Ama dokunabilirsek yaralara evet. ne mutlu bize. E, demiş ki. Hıh. Kayınvalidem kendi kayınvalidesinin ona yaptıklarını o da gelinle yapmaya çalışıyor. Gelindir, hizmet etmek zorundadır düşüncesinde. Beklentisini karşılayamadığım zaman beni eşime şikayet ediyor, benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Eşimle aram bozuluyor, huzursuz oluyoruz. Bir burada zaten eşiniz sorunlu, niye bunu size getiriyor şimdi? Evet, evet, burada Bir erkekten burada. kaynaklanan sorun evet. demiştik ya. Hı hı. Yani. Olacak? annesinin söylemiyle eşine eğer eleştiriyorsa, kızıyorsa, arasını bozuyorsa yani bu erkekte burada ne yapmış oluyor? Bozucu etki yapmış oluyor. Yani annesi bunu söylese bile annesine hani ben evet eşimle mi bir şekilde konuşurum deyip onu hani gönlünü alabilir ama sonuçta eşinin de Eşine değerli olduğunu hissettirebilir ve onu kendisi istiyormuş gibi yani ne yapılması gerekiyorsa onu hani böyle yapsan annem yaşlı bir kadın hani idare edelim o işte bir de şu var annelerde kaybetme korkusu oğlumu kaybetme korkusu var kaygısı var yani Oğlunuz yani annenin yerini eş tutamaz, eşin yerinde anne tutamaz. Yani eşli yeni gelinlerde de şu var, yani annesini dinleyecek asla ben her zaman ikinci planda mı kalacağım? Değil. Herkesin yerinde. İki tarafta da bir şey var, var. var. Kaygı, kaygı var. Kaygı var. Kaygı var. Evet. Bu kaygıyla zaten birbirlerini sevmeye fırsat bulamıyorlar. Değil mi? Ya da birbirlerine doymaya çalışıyorlar. Evet. Peki burada beyefendilere bir şey söyleyip diğer soruya geçeceğim. Beyefendiler sevgili damatlar eğer anneniz size gelininizle ilgili bir şey e, gelinizle, karınızla ilgili eşinizle, bir şey söylediğinde evet. eşinizle ilgili bir şey söylediğinde şikayet ettiğinde bunu gidip karınıza götürdüğünüzde sorun hallolmayacak. Aksine karınızı annenize düşman edeceksiniz. Bakın bu cümleyi söyleyeyim. Siz düşman mı olmasını istiyorsunuz karınızla annenizin? Yoksa gerçekten sağlıklı bir gelin kayınvalide ilişkisi mi olmasını istiyorsunuz? O yüzden bu lafı taşımadan ya da uyarıyı götürmeden sen ne yapıyorsun bakayım anneme demeden önce sonra gelecek bütün olayları da değerlendireyim. Bu bir öngörülür Hı -hı. diyorum hocam. Bakın erkek şunu da yapabiliyor. Mesela hem dengeyi kuruyor her ikisine de değerli olduğunu sevdiğini iletebiliyor. Hı -hı. Bir de şöyle oluyor İkisinin kaynaşması için bakın e, okul gezilerinde arkadaşlıklar olabiliyor. Hı hı. Pikniklerde daha çabuk kaynaşır insanlar. Hani böyle güzel programlar yaparak iki tarafı bir, birlikte gezmeye götürerek e, kaynaştırabilir. Hı hı. Yani. Çünkü mutlu olanca insanlar Ortak daha çabuk. Ortak aktiviteler. Evet. Piknikler, geziler, umreler hani böyle bir şeyler. İlle de umreye gitmeleri tabii pahalı olabilir de bir pikniğe gitmek de o kadar pahalı değildir yani. Hani değil böyle yani. şeyler de insanları kaynaştırır. Bir de şu var hani bunu dolaylı olarak hani kendine yapılmasını istemediğini başka insana yapma. Kayınvaliden sana yapmış çekmişsin. Ne hissettin sen sevdin mi o kayınvalideni? O zaman sen yapma. Ya işte kendi yapma ve sevdir. Sevmeyecek. Evet sevmeyecek. Peki hocam hızlıca ilerleyelim. Annem demiş bir izleyicimiz isim vermiyorum. O yüzden rahat yazabilirsiniz. 34 yıldır geliniyle oturuyormuş annesi hocam bu izleyicimizin. Hı hı. Diyor ki biz 7 kızından daha çok seviyoruz. Fakat bu sevgi saplantıya dönüştü. Ondan ayrı kaldığı anda hastanelik oluyor. Ne yapmalıyız bu durumda diyor. Aa, şok şok şok. <gülüyor> evet, şok. Böyle bir mesaj okuyacağım. <gülüyor> hiç aklıma çok gelmezdi. Çok bir şey yani. O kayınvancasını çok sevmiş. Burada da görümceler kıskanıyor gelin. Ha, evet. Ne yapıyor? Hastanelik oluyormuş ama hocam şimdi burada da bir sıkıntı var. Evet yani bağımlı olmuş o da ona. Demek ki gelin de bağımlı bir kişilikteydi. Yani kendi başına bir şeyleri başaramamış, hep ona dayanmış. Dolayısıyla onun sevgisi, şefkati onu bağlamış. Hani güzel bir şey ama hastanelik olacak kadar da olmaması lazım. Yani Burada bireysel sınırlarını da çizebilmeli, kendi ayakları üzerinde de durabilmeli tabii kayınvali ki. Kayınvalide gelin çok sıkıysa 34 yıllık bir var. Bence hani onların duygusal bir dostluğa dönüşmüş. Evet. Kayınvali kendi annesinden gelin. çok onunla <gülüyor> oturmuş. O yüzden ben burada de. yapacağı şey belki de kayınvalide. Yani sizin annenize başka alanlar bulmanız, başka evet. sosyal ilişkiler inşa etmesi çok bir önemli. Bir saniye gelin... Gelin değil miydi ağlayan? Kayınvalide. Kayınvalide. Ha, kayınvalide bağımlı olmuş anladım. Evet kayınvalidenin bu kadar geliniyle çok zaman geçirmek istiyor olması da biraz sakıncalı. Şöyle kendi hayatını... Kendi e, boşluklarını dolduramamış oluyor kayınvalide o yüzden. Mesela annenizin babanızla ilişkisi nasıldı? Baba hayatta mı? Bunlar çok baba önemli. Baba hayatta olmayabilir yani. ama mesela kayınvalidinin kendi hayatı olabilir. Hı -hı. İşte sohbetlere gidebilir, vakıf çalışmaları olabilir. Hı -hı. Gezmek isteyip gidemediği yerlere kendi kardeşlerini, akrabalarını ziyaret edebilir. Arkadaşlarıyla, Tabii komşularıyla Kendi olabilir. yaş grupları. Evet kendi yaş grubuyla oturabilir. Evet, bunlar da olması Olmalı. gereken şeyler. Peki yalnız. hızlıca e, hemen başka bir soruya geçeceğim hocam isminizi söylemeyeceğim. 28 yaşındayım, kayınvalidemle ilişkimi hep iyi hep aynı düzeyde tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince saygıda kusur etmemeye çalışıyorum. İkili ilişkimizde sıkıntı yok. Bakın burada başka bir sıkıntı var. Hmm. Bu da bizim geleneksel Türk toplumunda yaşadığımız sorun. Sıkıntısı ne? Ama eltimle bir tatsızlık yaşadığımda mesafe koyuyorum. Hemen bana karşı kayınvalidem tepki alıp e, duymak istediğim söz, e, duymak istemeyeceğim sözler söylüyor. Benim çocuklarımın arasını bozmayın da ne yaparsanız yapın gibi şeyler söylüyor. Böyle olunca da iyi olmak istemiyorum kayınvalidemle. Sonra dengesiz davranışlar sergiliyormuş gibi hissediyorum demiş. Burada bir şey söyleyip size bırakacağım. Kayın seslenerek söylüyorum. Oğul eltilerin iyi olmaması demek sizin evlatlarınızın yani iki oğlunuzun iyi olmayacağı anlamına gelmez. İki gelininiz anlaşamıyor olabilir. Farklı karakterde olabilir. Onlar kardeş değil ki iyi olmaya çalışsın, hı. mecbur kalsın. Bir yok mu bir noktada ayrılabilir ama kardeş ya kardeş böyle hani Can bağı, kan bağı onlar iyi olacak ama diyorsunuz ki iki gelin kötü olursa bunlar birbirine gelin, gelin gitme, gelip gitmez hemen müdahale edeyim diyorsunuz ama bu da yararlı bir şey değil. Ne evet. söylersiniz bu durum hakkında? Ya dışarıdan müdahaleyle bunların olabileceğini düşünmüyorum ben. İki tarafın kendi aralarında çözmesi gereken iki yetişkin insan sonuçta eltilerde. Yani çözebilirler veya e, kayınvalide eğer onları kaynaştırmak istiyorsa dediğim gibi ortak aktiviteler olabilir. E, veya sorunları varsa dolaylı olarak çözebilir. Aralarında hangi bir sorun varsa. Ama olmuyorsa da kendi hallerine bırakmalı. Yani onları özgür bırakmalı Hı -hı. bence de. Hı -hı. Yani gelin e, arasında eltiler arasında sorun olması kar, kocaları yani o... Yani bir derece kötü etkileyebilir mi? ama kardeşler eğer gerçekten bağlıysa bir onlar da planlarsın. sağlıklı bireylerse bana evet. ve senin altinda sorunundan ben abimle dışarı çıkıyorum ben abimlere evet. gidiyorum diyebilirim evet, diye diyebilir. burada da ben karışmamalıyım kocama eltimle aram kötü diye kocam onlara gitmeyecek mi evet ona işte müdahale ediyorlar yalnız bunu da e, gördüm hani e, ben eltimle anlaşamıyor o onun evine gidemezsin Abinle dışarıda görüş diyor mesela Öyle çok danışanlar yanlış. da var Sevgili gelinler yani tabii ki ideal olanı eltilerin anlaşması ve birbirlerine gidip gelebilmeleri tabii ki. Tabii ki. Hı -hı. Peki hızlıca ilerliyorum yine. İyi günler, de, iyi günler demiş bir izleyenimiz. Annem gerçekten sağlık problemi yaşayan biri. Erkek kardeşim bekar altlı üstte oturabilecekken annem bencillik ediyor birlikte oturmak istiyor. Onu gücendirmeden nasıl ikna edebiliriz? Evlilik <gülüyor> öncesi. Söyleyeceğiniz şeyler çok önemli hocam. Bir aileye etkileyecek. Tekrar siz söyleyin. Hocam yani e, gerçekten sağlık problemi yaşayan biri, biri mi değil mi o önemli. Şimdi sağlık problemi yaşıyor. Yalnız mı kalıyor? Tam dinamikleri de bilmiyorum ki. Hı hı. Onu güçendirmeden nasıl yani olur? Buradan söyleyeceklerimiz tam olarak oturmayabilecek ama alçaklukta oturabilecekken aynı evde oturmak isteyen bir kayınvalide var. Yani burada gerek kendi, yok. Kendi burada gelini hiç e, hesaba katmadan en mantıklı şey bir erkekse bunu yazan bana bilmiyorum ya da kardeşinden bahsediyor. Evet erkek kardeşim bir abla söylüyor bunu hı hı. ya da e, kız kardeş. Yani burada e, erkeğin abla girmiş araya bak. Bence erkekte e, tam böyle net değil. Şey olarak, e, damat bey, oğlu, ay karıştı hepsi birbirine vallahi ben de karıştırdım. <gülüyor> yani tek, şu var, ben ben üzerimden veriyorum, ben sağlık erkek, çocuk erkek çocuğum benim, ben alt üst oturmak iste, istemiyorum, birlikte oturmak istiyorum. Benim diğer kızım diyor ki bana geliyor bir psikoloğa soruyor, peki burada e, niye bunu e, bu problemi annesiyle kendisi konuşamıyor da ablası devreye giriyor. Evet. Bu da mesela bir sıkıntı. Yine bireyselleşiyor. Hayır diyemem. Anne sınırlarını üst oturalım. Elim üstünde bir şey ihtiyacım artsa da mutluyum. Ama ikimizin de sağlığı için iyi evet. için. Yani kayınvalidede evet. rahat edemez ki ortamda. Yani o da o da her şeyin Tek Peki erkek çocuğu olabilir. Tek erkek olabilir. Anne baz olabilir. E, evet en küçük çocuğa hepsi gittikçe en küçüğe yapışıyor anneler bazen. Evet. <Gülüyor> Şimdi çok seviyor veya arada ortalarda birine çok yapışıyor. O da olabiliyor. Yani annenin de anne ile çocuk arasındaki ilişkinin biraz simbiyotik dediğimiz hani bağımlı ilişki olmasından kaynaklanabiliyor. Hı -hı. Çocuk da onu kırmak istemiyor erkek. Yani kırılır, annem evet. kırılır diye korkuyor. Hayır, çok önemli emiyor. bence hocam. Bence sınırlarını çizemiyor. İşte burada bireysel olarak ayrışamamış. Annenin böyle bir talebi varsa bunun öncesinde bu erkek evlat kendi halledemeyip yaşamış. Evet, birçok şeydi. Ben bunu hisseder ve görürüm. Burada annemizi nasıl ikna edeceğiz sorusu bile yanlış bence. İkna etmek zorunda değilsiniz. Bazı şeyler kabullenmek zorunda değilsiniz. Erkek kardeşinin kendi sınırlarını çizmesi Çizmiyorum. gerekiyor. Burada erkek kardeşiniz işgal edilmiş o çocuk. Peki hocam o kadar çok soru var ki hangisine yetiştireceğiz bilmiyorum. İşte bu bizim hayatımızda çok büyük bir sorun. Yani yabancı ülkelerde öyle değilmiş. Hani beklenti daha az erkek çocuklarından, kızlardan ama bizim toplumumuzda hani ayrı evlerde bile otursak yine de bağımlı bir ilişki devam ediyor gibi oluyor. Ama şu var hani. Tamam, bireysel ayrışmasını sağlasın. Bireysel ayrışma ne diye soruyorlar bazen? Bireysel ayrışma kendi kararlarını kendi vermesi, kendi aile, yeni ailesinin sınırlarını çizmesi, dışarıdan alacaklarına, vereceklerine, gideceklerine, yerleşeceklerini kendilerinin Karar vermesi, eşiyle birlikte karar vermesi ama gerekirse büyüklerinden iştişare edebilir. Hani ne yapalım diye sorabilir ama son kararı gene kendileri evet. vermedi. Çünkü biz orada müdahale edilince bu sefer o kararın sorumluluğunu da büyükler üstleniyor. O yüzden de diyoruz ki hani tamam kök aileyi unutun demiyoruz. Kesinlikle yani ben de kök aileyim. Unutun değil bu arkanızı dönün, hiç onlarla ilgilenme, hiç ilişkiniz olması bu da doğru değil. Çünkü orada kaybedilen bir geçmiş, kaybedilen kişinin yüzde altmışı. 160 kişilik aileden geliyor zaten o kanaldan geliyor aile oraya evet. yani her iki ailede geliyor evlilik sahnesine evet. ama şu var hani kararlarını kendileri versinler bireysel arışmasında kararlarını kendileri vermeli ve müdahale olmamalı dışarıdan. Ama şu var, iştişare ederler. İster uygularlar, ister uygulamazlar. Gelinler de belki çok müdahaleci olduğu zaman biraz istişare yolunu açıp ama kararı yine kendiniz evet. ve kararınızın arkasında durmak. Bu çok mühim. Bu sınırı evet. belirleyen bir şey. Son soru alacağım. Maalesef evet. yetişmeyecek. Yani değerlendirmeyi uzun uzun yapıyoruz. Ne yapalım? Yayınlar demiş bir izleyenimiz kayınvalidemiyle farklı semtlerde oturmamıza rağmen evet. sık sık kalmaya geliyor. Diğer geliniyle altlı üstte oturduğu halde ona gitmez çünkü <gülüyor> beni yumuşak kuyulu buluyor. Bu durum beni rahatsız ediyor. Mesafeyi korumak için ne yapmalıyım? Kaç yıllık gelinsiniz? Niye yazmıyorsunuz? Kaç yıllık evlisiniz? Mesela onlar niye altlı üstte siz ayrısınız? Ben çok meraklı bir psikologum. Yeni çocukları çocuklarımı oldu. Evet. Ya bu çocuğu baba babaanne ya da çok anneanne tatlı bir çok bir mu var? sevdi? Oğlu var evet. Yani ne torun, dersiniz? torun olunca kayınvalideler, kayın, annene, anneanneler, babaanneler sevmeye gelecek. Yani ben buradan gelinime de mesaj veriyorum. Evet. <gülüyor> ben de babaanne olacağım inşallah. Allah, e, Allah hayırlı, nasip edersin. Ee, babaanne olunca tabii ki bebeği özleyeceğiz yani seveceğiz. Torun çok seviliyor. Anneanne de babaanne de sevmeye gelecek gidecek. Yani bu durumda acaba... O yüzden mi geliyor? Ama kalması gerekmez aynı, aynı şehirde olunca. Semtte değil mi? Aynı semtte ise. bilmiyorum aynı şey semt. semt. Evet. Peki hızlıca acaba sıkıştırabilir miyim diye bakıyorum. İsminizi vermiyorum. Demiş ki e, aileden başka bir şehirde yaşıyorum ve memlekete gittiğim zaman kayınvalidemde kalıyoruz. Eşimle gezmek dolaşmak istiyorum ama bir suçluluk duygusu oluyor. Bir gelin olarak yazıyorum ve hayatımıza büyükleri nasıl karıştırmayacağız? Eşim de arkamda olmuyor ben ne yapmalıyım eşime karşı. Zaten handikap burada. sonuç ortamlı. Evet. Eşiyle bütünleşmesi önemli. Eşiyle bütünleşmesi, biz olması. Zaten hani biz diyoruz ya uyum sağlama sürecinde onları tanıyoruz falan vesaire ama en önemlisi evliliğin ilk iki yılında ve bu beş yıla yayırabiliyor biz olma dönemi. Yani biz hani kayınvalideyle oturulacaksa bile Sonradan oturulsun ilk başta oturulmasın çünkü eşler birbirini tanıyacak birbirleriyle biz olacak kaynaşacak hı hı. tam o dönemde büyüklerin yanında olması konuşamaması tanıyamaması sadece işte yatak odasında görmeleri birbirlerini yani herkesin de ayrı ayrı savrulması bunlar doğru değil yani ilk beş yılda özellikle çiftlerin yalnız olması gerekiyor ve birbirlerine biz olması gerekiyor. İşte bu biz olduktan sonra zaten sınırları çizebiliyorlar. Hı hı. Bunlar biz olamamış. Evet. Son soru. Son soru son soru diye diye <gülüyor> Merhaba demiş izleyicimiz. Evliyim, aile apartmanında oturuyorum. Ertim kayınvaldem oluyor. Ertim kayınvaldem oluyor. Kayınvaldem iki aile arasındaki sınırı orada yanlış oldu. Bir dakika. Ertim kayınvaldem ne mi biri oluyor diyor acaba falısı mı oluyor? sağ olasınız. Lütfen yani yazarken hızlıca okuyacağım. Eltim, kayınvalidem oluyor. Biri oldu. evet iki elti arasındaki sınır eşitliği sağlaması lazım ki bizlerin evet. ilişkisi daha kuvvetli olsun demiş. Burada adalet kayınvalideler, kayın iki, gelin, iki gelinler, iki gelinler. Tabii. Burada peki ne yapacak yani adil olması için? Adaletli olacak şöyle büyükten küçüğe doğru. Mesela son bu tavsiyeleri gibi. alacağım evet. burada. Büyük gelin... Ben küçüğe doğru otorite şeyi dağıtılmalı. Hı hı. Yani dağıtılması gerekiyor. Yoksa büyük gelin tabii ki rahatsız olur. Evet. Yani mesela bizimkiler onu başardılar. Şimdi küçükler beni kayınvalide, kayınvalide mefat etti bu arada. Ha, büyük eltiyi e, kayınvalide yaptılar. Evet. evet yani şimdi kayınvalide yani ihtiyaç var her zaman değil mi bu arada Yani büyük yerine şimdi küçük büyüğü saydığı zaman büyük de küçüğü seviyor yani sahipleniyor. Hı hı. Mesela ben de eltilerimi sahiplendim. Ya yani hastalıklarında yanına gittim yani Sevmesen olmaz. Yani ama bunu sevdiren ne oluyor? İşte karşılıklı saygı, sevgi, o şeyleri belirlemek. Hani e, kü küçükler de bana karşı saygılıydılar. Ben de onları gerçekten çok sevdim. Yani bu e, insani ilişkiler yani. Nasıl biz dışarıdaki insanlarla güzel iletişim kurmaya çalışıyorsak. Aile içinde de bunun nezaketi, saygıyı, sevgiyi, merhameti esirgemeyelim birbirimizden. Ve biz diyoruz ki saygı büyükten açılan bir yolla küçüğe gider. Ve küçükten de yansıyarak geri gelir büyüye. O zaman biz küçüğe de saygı, sevgi. Hani sadece sevgi değil, biz de onun alanına, Sınırına ihtiyaçlarına, saygı seçimlerine saygı duyacağız. Yani bu sınırlara ikna etmezsek, saygı olursa, karşımızdakini düşünüyorsak, merhametli bir insansak. Yani karşımızdaki insanlar da eğer taş değilse buna zaten cevap veriyorlar. Hani bir ruhsal bozukluğu yoksa. Gerçekten. Güzel şeyler oluyor. İnşallah güzel şeyler vesile olmuştur evet, anlattık. İnşallah yani, olmuştur. Mesela. Karşılıklı iyi niyet diyorum hı. bakın. Yani okumuş, okumamış, cahil falan değil. Hı hı. Önemli olan iyi, iyi niyet, hı hı. E, hocam, güzel iletişim. keşke vaktimiz olsa da daha konuşsak ama evet, ben vaktimi ama açtım. Ama diyorum bu çok su Şu getiriyor Şu an vaktimi bu, açtım, bu dış baskıya maruz kalıyorum. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Tamam. Ben bana de hocam. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Efendim gelin kayınvalidemi sevemiyorum sevmek için ne yapmalıyım diyen bir izleyenim vardı. Kendinize dönün neden sevmiyorum bu soru sizde diyorum. Ve bugün gelin kayınvalide ilişkisine dair püf noktalarına değindik. İnşallah faydalı olmuşuzdur sizlere en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.